Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Muhterem seyirciler Nisa suresinin 94. ayet-i ile tefsirimizi Devam ettiriyoruz. namazın önemine bu ayet-i kerime vurgu yapıyor. Allah yolunda yürümenin, Allah yolunda cihad etmenin, Allah yolunda ticaret yapmanın da önemine dikkat çekiyor. Aksine bir denil olmadığı sürece Müslüman diyen insanın Müslüman kabul edilmesini de bize öğütlüyor Ve diyor ki: "Ya eyühel din ey iman edenler, ıza zırb tum fi sabilillahi. Allah yolunda yolculuk yaparken bu cihat için olur, ticaret için olur. Çevreyi şöyle bir göreyim." İslami hizmetleri daha iyi nasıl yaparım diye olur. Küçük birlikler halinde olur, küçük topluluklar halinde olur, büyük topluluklar halinde olur. Böyle bir yolculuğesin esnasında Fetebeyyenu'yu iyi araştırın. Velate bulu limen elqa ileykum es selam elestem Size selam veren birine sen Müslüman değilsin demeyin. Sen mümin değilsin demeyin. Tebe tebu ne aradır dünya? Bununla dünya çıkarlarını aramayın. Yani adamın yavur olduk yavurla harbe dersek bunun ganimetini elde ederiz demeyin. Fe indallahi mevani mükesîre. Asıl ganimetlerin en çoğu Allah katındadır. O cennettir. O Allah'ın mükafatıdır. Kedâlike kuntum min kabul. Daha önce siz de kafirdiniz, diyor Rabbim. Hani sahabeden biri kelime-i şehadet söyleyen birini Müslüman değildir. Beni kandırmak için söylüyor diye öldürür. Sevgili peygamberimiz buna çok üzülür. Kalbini yarıp baktım mı der. Ama o mesela bir çocuk öldürülmesi esnasında da sahabe kendini savunurken Ya Resulallah kafir çocuğuydu demiş. Peygamber Efendimiz de hepiniz kafir çocuğuydunuz demiş. İşte ona işaret eden ayet. Ke darike kün tüm min kabul. Siz de daha önce kafirdiniz. Ama fermanı Allah aleyküm. Allah size bu iman nimetini lutfetti. Fat Aman diye araştırın. Bak iki defa geçiyor. Aman diye araştırın. İnna Allah ekkane bi ma'tame lüne. Habir a. Allah yaptığınızdan haberdardır. Bunu biliyorsunuz. لَا يَسْتَبِ الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ اُلِلْظَرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَنْبَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ Malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerle, mazeretsiz olarak, özürsüz olarak yerinde oturan müminler denk değildir. Cihada katılmayan, özürsüz cihada, Katılmayan ve evinde oturan müminlerle mücahidler denk değildir diyor Allah Celle Celaluhu. Fakat kelimeye dikkat edin. Rabbim ikisini de mümin olarak değerlendiriyor. فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُس۪ينَ عَلَى الْقَاِد۪ينَ دَرَجَةَ Allah, Malları ve canlarıyla cihat edenleri Oturanlar üzerine derecelerle üstün kıldı Ama ve kullen ve husna Allah hepsine cennetini vaat ediyor Ve faddalallahu'l mücahidine alel ka'idine ecran azima Bu anlamdaki cümle üç defa tekrarlanıyor mücahitler oturanlar üzerine Allah tarafından büyük bir ücretle üstün tutulmuşlardır diyor Allah celle celalühu derecatim minhu o dereceler Allah tarafındandır ve mağfireten ve rahmeten Allah'tan rahmet ve mağfiret vardır ve kana Allahu rahima Allah günahları Bağışlayan, örten ve de merhamet edendir diyor Allah Celle Cilaluhu. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّهُمُ enfusihim, الظَّالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ غَالُوا Melekler kendilerine zulmedenlerin canlarını alırken siz neredeydiniz diyor. Melekler o zalimlere. Neredeydiniz? Diyor. Kâlu, künnâ müstezafîne fil arz. Biz yeryüzünde çaresizdik, müstezaftık. Yani gücümüz yetmiyordu. Kâlu, elem tegün arzullahi <gülüyor> vasiyaten fetuhâcirû fiha. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Oraya hicret etseydiniz. Yani sevgili peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde... Mekke'de malını, mülkünü terk edemeyen insanlar var. Onlar orada ölürken melekler onlara neden buradasınız? Onlar da vallahi gitmeye gücümüz yetmiyordu da ondan. Biz müstağaftık burada. Onlar da diyor ki melekler Allah'ın arzı genişti oraya hicret etseydiniz fe ulayke cehennem ve sa'at Onların yeri cehennemdir ve orası çok kötü bir dönüş yeridir diyor Allah celledir arı ancak iller müstalafi'ine min arrijali ve nisa'i ve bildani la istadiyoo nahi'le ve la yhtebu ancak erkeklerden kadınlardan ve çocuklardan Mekkeden Medine'ye hicide bir çare bulamayan bir yol göremeyen onu başaramayan o müstazaaflar cehennemde değillerdir. çaresizliklerinden dolayı orada kalmışlardır. fe asallahu en ya'furu umulur ki Allah onları affeder ve ca'allahu afuvan gafura. Allah çok çok affeden ve çok çok günahları bağışlayandır. Men yuhadır fi sebilillahi yecid fil ardı murâmen kesiran vesa. Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde çok daha geniş yerler ve bol rızıklara kavuşur. Men yahrus min beytihi muhaciran ilallahi ve rasulih. Sunbe yudrikul meutu feva deqa'a yecru ala Allah. Kim evinden Allah ve Rasulüne hicret için çıkarsa sonra yolda da ölüm ona ulaşırsa o da yine hicretin sevabını alır. Allah günahları bağışlayan ve de merhamet edendir diyor Allah Celle Celaluhu. وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْعَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ en تَقْسُرُوا مِنَ السَّلَاةِ Siz yeryüzünde sefere çıktığınızda namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Yani şu anda seferi Sefere çıkanlarımız dört rekatlı farz namazları iki rekat olarak kılarlar. Akşamın farzını tabii ki üç kılacağız. Sabahın iki rekat farzı, öğlenin iki rekat farzı, ikindinin iki rekat farzı, akşamın üç rekat farzı kılınır, yasınında iki rekat farzı kılınır. Sünnetleri e, o nafile bir ibadettir, o kısaltılmaz. Dört olarak kılınır 2 olarak kılınır. Yani mesela öğlenin farzdan önce 4 rek'atı, farzdan sonra 2 rek'atı gibi bol zamanınız varsa namazınızı kılarsınız. Ancak namazı 2 rekat farz namazlar 4 rekatlı namazlar 2 rekat olarak kılınır. İn ki hiftum en yeftine kemulledene keferu eğer kafirler size bir zarar vermesinden, sizi fitneye düşürmesinden korkarsanız, namazınızı iki rekat kılarsınız. İnnel kafirine ne leküm adû ve mübînâ. Şüphesiz kafirler sizin için apaçık düşmandır. Nasıl kılınacağını tarif ediyor. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'de genellikle ibadetlerin tarifini Rabbimiz peygamberimize bırakmışken, Özellikle savaş esnasında namazın terk edilmeyeceğine hatta cemaatın bile terk edilmeyeceğine dikkat çekiyor. Diyor ki sevgili peygamberimize ve كُنْتَ ف۪يهِمْ Sen de onların arasındaysan فَاَغَمْتَ لَهُمُ salate Namazı da sen kıldırıyorsan فَلْتَقُمْ تَا۪يفَةٌ مِّنْ minhum عَكَّةٍ o e, bulunan topluluğun yarısı yani bir grup senin arkana da saf tutsunlar. Ve huzu eslihatuhum. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Fe secdu secdeyi yaptıklarında yani birinci rekat bittiğinde fe min veraikum. Onlar sizin arkanıza geçsin. Yani savunma bölümüne geçsin. Vel te'ti daifetün uhra lem musallu fel Hiç namaza başlamayan diğer grup gelsin. Seninle beraber bir rekat daha kılsınlar onlar. Şimdi her iki grup birer rekat kıldı. İmam iki rekat kıldı. İmam selamını verdi. O iki grup Mesela İmam'ın ardında duran ikinci grup, ikinci rekatlarını da tamamlarlar orada. Birinci grup, birinci rekatı kılmıştı İmam'ın arkasında ve gözetlemeye gitmişti, düşmanı gözetlemeye gitmişti. Onlar da isterlerse bulundukları yerde, isterlerse de tekrar önce kıldıkları yere gelip namazlarını kılardırlar ve yahfuzu hudrahum ve istihathum her türlü güvenlik tedbirlerini alırlar ve silahlarında asırlar ve dellediğine <gülüyor> kefaru lev ta'ufun an silahatikum ve emtiatikum kâfirler sizin silahlarınızdan ve eşyalarınızdan gaflette bulunmanızı severler fe yemilun aleikum mehedeten vahide bir bir defada hepsi birden üzerinize saldırırlar. Vedaa günah aleyküm inkane büküm eden min matarın evkün tum marza entelao esliya <Sessizlik> eslihateküm. Ancak bir eziyet varsa yağmurdan dolayı veya hasta iseniz o zaman silahlarınızı bırakabilirsiniz. Yoksa bırakamazsınız. Makhudü hidraküm savunna durumu Geçin. İnna Allahi adda lil kafirine azaben muhin. Allah kafirlere alçaltıcı azabı hazırladı diyor Allah cennedeler. Fe'idza qadaytu musallate fezkurullahe qiyamen ve qu'uden ve ala junubikum. Namazınızı kıldığınız zaman ayakta, oturarak, yan gelip yatarak Allah'ı zikredin. Yatıyorsunuz, yattığınız yerden de Kur'an-ı Kerim'inizi okursunuz. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibelerini söylersiniz, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Estağfurullah gibi zikirlerine devam edebilirler. Fe idat me'nentüm, fe akimus salate. Güvenlik içerisinde olduğunuzda namazınızı tamam görelimiz. Yani seferden döndüğünüzde düşman tehlikesi geçti geçtiğinde. İnne's salate kanet alel mukminine kitabem mevuta. Şüphesiz namaz belirli vakitlerde farz kılınmıştır diyor Allah Celle Celalü. Ve la tehnu fi <gülüyor> bitira il اِنْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ Düşmanla harp ederken onlar kaçmaya başlarsa onların takibinde gevşeklik göstermeyin. Evet, siz de acı duydunuz bu harp nedeniyle ama onlar da acı duydular. Sizin duyduğunuz gibi onlar da acıyı tattılar. Arada bir fark var ve terciünen minallahi marayecün. Sizin savaşma nedeniniz Allah'ın rızası ve neticede cenneti siz bunu istiyorsunuz ama onlar onu istemiyorlar. Yani sizin bir hedefiniz var. Ve kana Allahu adîmen Allah her şeyi bilendir, hükmedendir, hükmünde de hikmet sahibi olanır. İnâ enzelnâ ileyke'l-kitâbe bil hak. Biz kitabı sana hak ile indirdik. Yani bu ayet Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde sana bildirenlerin, bildirilenlerin hepsi doğrudur. Gerçektir. Bu hakkı sana indirdik biz. Niçin indirdiğini de ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'in indiriliş gayesini bildiren bir ayet-i kerime. Nisa suresinin 105. ayet-i kerimesi. لِتَحْكُمَ beynen النَّاسِ İnsanlar arasında hükmetmen için. bima اَرَاكَ Allah'ın sana gösterdiği şekilde... Hükmetmen için Allah bu kitabı sana hak ile indirdi. Yani hukuk hakkın çoğuludur. İnsanlar hukuku yaparken haktan ayrılmamak için özel gayret gösterecekler. Çağımızla ilgili kararlar, kanunlar çıkarılırken Kur'an'ın ve sünnetin ruhuna aykırı çıkmaması için özel gayret gösterecekler. Bugünkü dünya devletleri bu konuda bir gayret gösterirler mi? Onlar da bir gayret gösteriyorlar. Mesela herhangi bir devletin hukuk, cür milletvekilleri çıkacak kanunun Avrupa değerlerine ve Birleşmiş Milletler, genel prensiplerine aykırı olmamasına dikkat ederler. Halbuki asıl dikkat etmeleri gereken şey kendilerini de yaratan bu hazırlığı yaparken kalplerini ve kanlarını da veren Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'ında bildirdiği hakka aykırı olmamasına dikkat etmeleri gerekir. Burada bir dikkat etmemiz gereken tarafta şu. İnsanlar arasında hükmetmen için demiyor. Rabbimin gösterdiği şekliyle hükmetmen için diyor. Bedate küne l-kha'inina Hainlerin yanında olup karşı tarafa düşman olma. Hainlere arka çıkma. Diyor, Allah Celle Celaluhu. Vestagfirillah, innallâhe kâne gafûrel rahîmâ. Allah'tan af talebinde bulun, şüphesiz Allah Celle Celaluhu. Günahları affeden ve de çokça merhamet edendir, diyor. Şimdi bu ve terkün lile hainin bu birkaç defa burada inna allaha la yuhibbu men kana khawanan esma diye hainlerle ilgili ayet-i kerimelerini indirmiş hainlerin yanında yer almamamızı bize emrediyor Rabbimiz. Bir olay anlatılır tefsirlerde Münafıklardan tome isimli bir zat, bir zırhı sahibinin evinden çalıyor. Evine koysa belki iz takip edilir, bulunabilir. Yahudi'nin evine bırakıyor. Yahudi'ye diyor ki, ya benim mal emaneten sen de biraz dursun. Sonra iz takibiyle Yahudi'nin evinde zırh bulununca, Yahudi demiş ki, bana bunu tuğme getirdi, burada kalsın dedi, ben de kalsın dedim. Benim değil bu. Tuğme da diyormuş ki, vallahi de benim değil, billahi de benim değil. Neredeyse Yahudi hırsızlıktan hesaba çekilecek. Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimeyi indiriyor. Hainlerin yanında yer alma. Bu hainlik yapıyor. Ve la tecadel anillediine yahtanune enfesuhum. İnallahu la yuhibbu men kana hallanen etima. Kendi nefsine nefislerine hainlik yapanları savunma. İnallahu kana illahu yuhibbu men kana hallanen etima. Allah Celle Celalüh hainleri sevmez diyor Rabbimiz. يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ الله. İnsanlardan gizlenebilirler. Ama Allah'tan gizlenemezler. وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ القول. Onlar kendi aralarında fısıldaşıp planlar kurarlarken, Allah'ın razı olmadığı sözleri söylerlerken, Allah onların yanında. Yani münafıklık yapanlar müminlerden kendilerini gizleyebilirler ama Allah Celle Celaluhu'den gizleyemezler. وَكَانَ Allahu بِمَا yamelûne مُح۪يطًا Allah Celle Celaluhu onların yaptıklarını kuşatmıştır. Her şey Rabbimin denetimi ve gözetimi altında gerçekleşmektedir. Ha, en tüm ha, ülal, icad tüm onhum fil hayatı dünya. işte bunlar var ya, işte bunlar. Sen onları dünya hayatında onları savundun. Sizler savundunuz. Femen yucadilullah anhum kim? onlar hakkında Allah'a onları savunacak olursa yevmel kıyameti onları Allah'a ahiret gününde kim savunacak? Yani bu dünyada hadi hainleri savundunuz. Kıyamet gününde Allah'a karşı onları kim savunacak? Em meyyekûne aleyhim vekilâ veya onların vekili kim olacak orada Ve men ya'mel kim bir kötülük yaparsa ev yazdım nefsehu kendine zulmederse sema yestagfirullah sonra Allah'tan af talebinde bulunursa ecidillah gafuran rahima Allah celle celaluhu Affedici olarak bulacaktır diyor Allah Celle Celaalü. Böyle bir Allah Celle Celaalü'den ümit kesilir mi? Vemen yamel su en oradaki en var ya kötülüğümüz ne olursa olsun yapmasınız. Ondan. Yürekten pişman olacaksınız iliklerinize kadar ve o yaptığınızdan nefret edeceksiniz. Allah Celle Celaluhu'nden af talebinde bulunursanız. Ama şöyle var bir de adam eline tesbihini almış. Estağfurullah, estağfurullah. Yaptığı kötülükleri de hatırlıyor. Amma da iyi yaptım ha. Bu estağfurullah değildir. İstiğfar değil bu. Estağfurullah, estağfurullah. Hoca demiş ki edin. İstiğfar yürekten olur. Onu hatırlamak bile istemeyiz. Hiçbir kişiye anlatmayız. Adam oturmuş. aa biz sizin gibiyken bir küp içerdik. Keyifle. Sonra da Allah affetsin. İstiğfar bu değil. Yaptığından keyif almışsın geçmişte. Ama şimdi gerçeği öğrenince o yaptığından pişman olursan... Allah'a yönelir. af talebinde bulunursan Allah'ı da günahları affedici olarak bulacaksın. Ve men yeksib itmen pe inne ma yeksibuhu ala Günah işleyen kendine günah işlemiş olur. Ve kana Allahu alimen hakima. Allah her şeyi bilen, her şeye hükmeden, hükmünde hikmet sahibi olandır. Ve men yeksib hatiyeten kim bir hata işlerse, ev isme günah işlerse, sünme yer mi bihi hiberiyen o suçu da bir başkasının üstüne atarsa, faqadih temele buhtanen ve isme mubina. Hem bir iftirayı sırtına yüklenmiş olur, iftira günahı hem de apaçık bir günahı sırtına yüklenmiş olur. وَلَوْ لَا فَضْرُ ve عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ ضَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ اِلّٰى Bir grup, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamı da yolundan sapıtmak için gayrete gelmişler, teşebbüse de geçmişler. Ama... Hani İsra suresinde de ifade edildiği gibi وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتِنَاكَ لَقَدْ كِتَّتِ اَرْكَنُ اِلَيْهِمْ gelmesinde Allah onu İslam dini üzerinde sabit kılmış. Rabbim burada diyor ki Allah'ın sana lütfu ve rahmeti olmamış olsaydı onlar seni sapıtmak istiyorlardı ama saptamadılar. Kendilerini sapıttılar ama seni sapıtamadılar. وَمَا اَدُرُّونَكَ kemin şeyin? Sana hiçbir şeyle de zarar veremediler. Benzer Allah'a layık kitabı hikmeti. Allah sana kitabı indirdi, peygamberliği indirdi ve allameke ma'alem tekün talem bilmediklerini sana öğretti ve keâne fadlullahî aleyke azîma. Allah'ın sana olan lütfu, keremi çok büyüktür diyor Allah Teâlâ. Biz peygamber olmayacağız, olamayacağız. Ama o peygamberin ümmeti olmakla şeref duyacağız. Biz hiçbir zaman hainlerin, zalimlerin, kafirlerin yanında yer almayacağız. Mazlum insanların yanında yer alacak, dünya adaletini tesis konusunda Rabbimin adaletinden başka bir adalet istemeyecek ve o adalet doğrultusunda insanlığa İslam'ın yolunu göstermeye çalışacağız. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.